gösterimler, seminerler e, gibi farklı etkinlik gruplarından e, organizasyonlar yapılıyor. E, ve bunlar da okul içerisinde, okul dışında e, öğrencilere, e, profesyonellere ya da konuyla alakası olmayan pek çok insana dokunuyor, e, onlara ulaşıyor. E, bunlardan bir tanesi yerden yüksek. E, bunu biraz konuşacağız e, diye düşünüyorum.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 Mimarlık'ta e, Cake'den The Distance'ı dinlediniz. Her ne kadar arkadaşımız Ezgi Rakkas'ı gönlünden geçirse de onu bu seferli kırdık. Tekrar e, merhaba. Ezgi, Ezgi kim? Hangi Ezgi, Ezgi? Küçükgörü, o da sizin öğrencinizde. Evet aynen öyle, Onun da <gülüyor> selamlar gönderiyoruz. Ben Hasan Cenkdereli, Açık Mimarlık <gülüyor> programında e, biraz önce Sunay'ın e, sunuşuyla beraber e, te, programı tekrardan başladık.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 ölçek konusunda bilgisi oluyor hı hı. ne bileyim sahile Süzer plazada dikildiğinde en azından tepki verebiliyor biz bakıyoruz sadece üç günde bir kat çıktılar diye ve son dersinde şey yapıyoruz sonra her neyse <gülüyor> o da bir şey <gülüyor> güzel biz mesajlar mı ardı ardı <gülüyor> isterseniz atölyelerden bahsedelim biraz olur evet. güzel yani onun çıkış noktası bence yani şu anlamda önemli ee, Yani...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 Ve tezgahların üzerinde yeni bir şey mekan oluşturmaya çalıştık. İşte erimin e, anteni merkez haline geldi. Her şey oraya bağlanmaya başladı. Hı hı. Birden küçük bir saat, alarmlı saat teleferik oldu. Teleferin altına işte pelavladığımız plastik tabakların saat olduğu, saatin 28 saatlik bir kadranla olduğu, işte duvara asılmadığı yerde havuz haline geldi. Kadranların üstüne insanların konulduğu bir hale geldi. Film şeridi şerali oldu filan. Böyle bir şey oldu. Sonunda ben, ne oluyor peki bu? Sonunda değişik bir mekan oluyor. Hı -hı. Ve o, o mekan mesela tezgah olmasının amacı da şeydi. Kendi birçok tezgah kuruluyor Hı -hı. arkadan. Ama biz samimi olarak böyle bir tezgah kuruyoruz orada. Ve yeni bir ölçeği değiştiriyoruz. Hani objenin ölçeyi bambaşka bir hale geliyor. Hı -hı. Bir de çocuksuz bir örnek. Aslında ee, son yaptığınız atölyeyi galiba. Yıldız Teknik'teki atölyeden bahsedelim o zaman biraz. Um, bu biraz çok çabuk gelişti aslında. Yıldız Teknik'teki... Um, Futur hani bir sürünün düzenlediği futur workshopuna katılmak. Ee, hani hemen iki gün içinde etkinlik dosyamızı hazırladık. Çağrımızı yaptık ve e, 19 katılımcı edindik. Ee, hani kendi çocuk çekirdek kadromuza yaptığımız bir etkinlikti. Hani bir üniversite workshopuna çocuk getirmemeyi düşündük. Ee, katılımcılar ve biz kendimiz çocuk olduk. Ee, hani biraz katılımcılara yine çocuklara yaptığımız gibi aynı şekilde davranarak hani amacımızı söyleyerek bazen gizli tutarak bir şeyler söyledik hani.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 yaptığımız bütün o büyük bedene çünkü bedenimizi de kullanıyoruz aynı zamanda en sonunda bütün bu katmanların kestiğimiz katmanların itinlere göre bunların büyük bir bedenini yaptık 3 boyutlu büyük bir dinamik strüktür yaptık ve ona da aynı zamanda yaptığımız e, görsellerin kolejini yaptık ve en sonunda sunumu ona yansıttık. Harika. Yani bütün bu anlattıklarınıza yani dile gelen şeyleri görsel olarak da bloktan paylaşacağız Hı -hı. azıcık mimarlık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 Bir yandan da çocuklarla bir şey yapmanın bir yetişkine getirdiği farklılığı bence onun peşinden koştuğunuzu düşünüyorum ya yani iki ana odak üstünden galiba içliyor. Takipte olacağız. Merak da takipte olmalı. Şeyi var mı peki? Mesela size nasıl ulaşacaklar? Ya da siz işte birileriyle beraber bir şeyler yapmak istiyor musunuz? Zaten hala hazırda yapıyoruz. İletişimde olduğumuz gruplar da var. Ki yapmak da istiyoruz. Hı. Bu da buradan açık çağrı olsun. Yerden yüksek